Ey müminler namazda okuduğumuz ayet kelimeler Sebe suresinin ayetleridir. Bu ayetlerin bir kısmını hadis-i şerifler eşliğinde müzakere edeceğiz inşallah. Biz müminler için, insanlar için iki önemli görev var. Bunlardan birisi imandır birisi de uygulamadır. Amel dediğimiz şeydir, uygulamadır. Bu ikisinden, iman ve amelden, en önemli, ikisi de önemli olmakla beraber, en önemlisi iman ve inançtır. İnsanın inancı olmayınca, imanı olmayınca, insanın bir değeri de yoktur. İnancı olmayan, imanı olmayan bir insanın, Allah nezdinde, görünüşte insandır ama değer bakımından insan değildir. Afedersiniz bir tavuk ondan daha değerlidir. Bir kuş ondan daha değerlidir. Ben iğrenmeyeceğiniz hayvanları saydım. Siz iğreneceklerinizi de zikredebilirsiniz. İmansız bir insandan bir kuş, bir tavuk, bir horoş, bir sinek, bir arı çok daha değerlidir Allah nezdinde. Öyleyse bizim insanlar için en önemli şey inançtır, imandır. Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Cenab-ı Hak bu kelime-i bu kelime-i şehadetin ehlinden dünyada ve ahirette bizi ayırmasın. İkincisi imanın yanında amel ve uygulamadır. Allah Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde cenneti ve cennetin nimetlerini müjdelerken ikisini de ileri sürüyor. İman ve amel-i salih sahibi olanlar diye hep geçer. İnnellezine amenu ve amelus salihati vellezine amenu ve Hep iman amel-i salih, iman amel-i salih beraber zikredilir. Doğrusu Allah'a inanan Celle Celaluhu Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanan iman şartlarına inanan inanılması gerekenlere inanan kişi sadece yalın imanla duramaz. Kabre inanacak ahirete inanacak sırat köprüsüne inanacak mizana inanacak cennet ve cehenneme inanacak ama burayla ilgili hiçbir hazırlık yapmayacak. Bu olamaz mümkün değildir. Yani iman yalın halde durmaz. Mutlaka imanın yanında onun gereği olarak güzel ameller, ameli salih dediğimiz güzel ameller bulunur. Ve cenneti de Allah Celle ve Aleyhi Hazretleri hep iman ve ameli salih sahibi olanlara müjdelemiştir, vaat etmiştir. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman sadece imanla kişi, kişiye cennet vaat edilmiyor. İman ve ameli salihle vaat ediliyor. Cehenneme gelince Kur'an-ı Kerim cehennemi anlatırken kafir olanlara, küfür sahibi olanlara cehennemi mekan olarak gösterdiği gibi bazen de mücrim ifadesiyle yani mücrim cürüm sahibi suçlu insanlar demektir. Zaten kafirler suçun başındadırlar. En büyük suçlu onlardır. Ama bu ifade estek bir ifadedir. Mücrim, suçlu, günahkar demektir bazen fasık ifadesiyle, bazen zalim ifadesiyle geçer. Sonuç olarak kıymetli müminler, ben ölürken, ruhumu teslim edip dünyadan ayrılırken, yağdan kıl çeker gibi rahat bir atmosfer içerisinde, yolculuğumun cennete doğru devam etmesini istiyorum diyen insan, iki şeyden taviz vermeyecek. Birisi iman, birisi ameli salih. İman konusunda... Elbette insanı küfürden kurtaran iman vardır. Bir de ehli şünnet sünnet vel cemaat mezhebi dediğimiz inançtaki, itikattaki birtakım yanlışlıklardan tamamen soyulmuş, arınmış, orta yolu bulmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabe-i kiram redvanullahi aleyhim ecmainin buluştuğu, gösterdiği yoldan inanç bakımından da taviz vermeyen ekol diyelim, Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinden de inanç bakımından taviz vermemek lazımdır. Günümüzde müminler arasında fitne ve fesat sokabilmek için dine, imana karşı olan güveni sarsmak için dış kaynaklı müminler arasında bütün ülkelerde, sadece Türkiye'de değil, İslam ülkelerinin tamamında müminleri birbirine düşürecek Farklı farklı ideoloji üreten gruplar ihtiyaç ettiler, oluşturdular. Bir defa siz de çok rahat iyi biliyorsunuz ki İslam'ı yok etmek isteyenler, müminleri birbirine kırdırmak isteyenler, inanç bakımından, itikad bakımından farklı farklı ekolleri destekliyorlar, oluşturuyorlar ve destekliyorlar. Maksat İslam'a yardım değil, Müslümanları birbirine düşürmektir. Dolayısıyla büyük bir kısmının arkasında Müslümanlar değil gayrimüslimler vardır. Bunu ben genel olarak ifade ettim. Bakıyorsunuz ki camide millet namaz kılıyor. Camide millet namaz kılarken bir grup, üç kişi, beş kişi arkada kendi kendine namaz kılıyor. E kardeşim sen niye cemaate uymuyorsun? İmamın arkasında namaz olmaz. Niye olmaz? Bu imam devlet memurudur. Düzen küfür düzenidir. Dolayısıyla imam da kafirdir. İmamın arkasında namaz olmaz, ben tek başıma namaz kılarım veya biz kendi aramızda namaz kılarız. Bu bir rekol. Güya İslam'ı daha iyi anlayıp daha iyi yaşadıklarını iddia ederler ve imamın arkasında namaz kılmazlar. Kim olursa olsun. Bu sadece şeytan düşüne yarar. İtikadı bozuk insanlar demektir. Siz bir devlet düzeninin içerisinde bulunan insanların hepsini o devletin nizamını, intizamını küfürle itham edip ettikten sonra bu devletin içerisinde, bu devletin memuru olan herkes kafirdir derseniz o zaman herkesi siz kafir ettiniz, sadece Müslüman siz kalmış oldunuz. Böyle bir şey olamaz ki, hiçbir kitapta ve sünnette böyle bir şey yoktur. Bir insana kafir diyebilmek için ya inkarı olacak, soracaksın ama. İmam şart, i̇man şartlarından hangisini inkar ediyor? Efendim Veya alay edecek, istihza edecek, dinin nesiyle alay etmiş, nesiyle istihza etmiştir? Bu sadece Müslümanlar arasında tefrika meydana getirmek içindir. Dışarıdan destekli bir çalışmadır. Bir de bakıyorsunuz ki yine bir grup çıkıyor. Diyor ki, kaza namazı diye bir şey yoktur. Kıldıysan kıldın, kılmadıysan kılmadın kaza diye bir şey yoktu. Peki kardeşim sen nereden geldin? Aydan mı geldin sen? Merihter mi geldin? Nereden geldin? Sen şimdi 1400 seneden beri bilinen yaşanan kitaplarda kaydedilen kitapları, hadisleri, fıkıh, fıkıh konuları, alemlerin yazdıklarını çizdiklerini hangi gücünle, hangi bilginle, hangi cesaretinle elinin tersiyle itiyorsun böyle bir şey yoktur diyorsun. İmam-ı Azam'a sorarsın. İmam-ı Şafi'ye sorarsın. İmam-ı Malik'e sorarsın. Dört mezhebin büyük insanlarına sorarsın. Hepsi kazanamazı, farzdır derler. Edası farz olduğu gibi kazası da farzdır derler. Onlar anlamadılar. Onlar anlamadı da sen nereden anladın? Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizden daha da yakın idiler. Olmayan şeyi ihtihaz etmek hiçbir zaman din alimlerinin işi değildir. Bu iki. Bir üçüncüsü der ki bir grup insan bu konuda ayet var mıdır? Peki ayet yok diyelim hadis-i şerif vardır. Ben hadis-i şerifi kabul etmem diyor. Yani Allah'ı kabul ederim de peygamberi kabul etmem der gibi bir şey bu. Peki Allah'ı Celle Celaluhu kabul etse bir insan peygamberini kabul etmese yani La İlahe illallah tarafını kabul ediyor ama Muhammedur Resulullah tarafını kabul etmiyorsa Müslüman olabilir mi? Olamaz. Hayır biz peygamberi kabul ediyoruz da e, onun sözlerini kabul edemeyiz. Niye kabul edemezsin? Çünkü doğru mudur değil midir uydurma mıdır değil midir falan bir şeyler söylüyorlar. <gülüyor> dünyada, Dünyada dünya tarihinde Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri üzerine titizlik gösterildiği gibi, bunun ona izafeten söylenen sözler üzerinde çalışma yapıldığı kadar, bunun yüzde biri, binde biri hiçbir kimsenin sözleriyle ilgili bu çalışma yapılmamıştır. Bütün hadis, bütün hadis-i şerifleri, kütüb i Sittede ve diğerlerinde rivayet edilen zikredilen bütün hadis-i şerifleri, metin bakımından, senet bakımından, ravileri bakımından, her yönüyle incelenmiştir. Ve zabıtlara geçmiştir. Mesela bir hadisi şerifi Ebu Bekir Sıddı Kralı Yalan Efendimiz'den 3 kişi 5 kişi rivayet ediyor. Ben falandan duydum. Falan falandan duydum. Falan da Ebu Bekir Efendimiz'den duydu diyor. Rivayet ediyor. Hadis alimleri bunu masaya yatırıyorlar. Bunu söyleyen adam evvela dürüst bir insan mıdır? Dürüstlüğüyle bilinen bir insan mıdır? Yalan söyleyen insan mıdır? Evvela bu adamı araştırıyorlar. Bu ara adamın dürüst olduğunu tespit ettikten sonra bu dürüst olabilir. Bunun duyduğu adam acaba dürüst müdür? Sadece dürüstlük etmez, zeki midir, unutkan mıdır? Duyduğunu unutmuş olabilir mi, değiştirmiş olabilir mi? Onu da süzgeçten geçiriyorlar. O kimden rivayet etti falanca kişiden. Peki bu adamlar bir araya gelmişler mi? Aynı bölgede mi yaşıyorlardı? Gerçekten bu ondan duyabilir miydi falan? Birisi diyelim ki Rusya'da yaşıyor, birisi Türkiye'de yaşıyorsa veya Arabistan'da yaşıyorsa bunlar birbirini göremezlerdi. O zaman ondan duydum derse yalan söylenmiş oluyor. Bunlar bir araya gelmişler mi? Birbirinden istifade etmişler mi? Daha silsiliği sonuna kadar takip ederler. En son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde noktalarla. Yani rivayet eden ravileri ince bir süzgeçten geçirirler. Metin bakımından, senet bakımından bu hadisi şerifin başka sözlerle tenakuz edip etmediğine bakarlar. Ve nihayet bu hadisi şerif sahihtir derler. Ne demek sahihtir? Bunda şüphe edilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal etmiştir. Bu hadis hasendir derler. <gülüyor> bir takım e, o hadislerin intikaldeki derecelerine göre bir derecelendirme yaparlar. Bir e, ifade ilmi e, ıslah ilmi hadis ıslahında bir takım terimler koyarlar. Ki bunlar da hadis kaynaklarında da zikredilmektedir. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Kitaplara kaydedilen ve Sahihtir bu hadis-i şerif tevatüren sabittir, kesinlikle Efendimiz'den intikal etmiştir şeklinde veya sahihtir, hasendir şeklinde bir takım ifadelerle hadisler teyit edilmiştir. Binaenaleyh bu hadis kaynaklarında zikredilen hadis-i şerifleri inkar etmekten daha büyük bir kötülük olamaz İslam dinine ki. Ben Kur'an-ı Kerim'den başkasını tanımam, sünnetleri tanımam, hadis-i şerifleri dinlemem, takmam diyen bir insan, namazı nasıl kılacağını kesinlikle tespit edemez Kur'an ayetleriyle. Kur'an ayetlerinde namazın dört rekat olduğunu gösteren, öğle namazın dört rekat olduğunu gösteren ayet var mıdır? Dört rekattır. diye. Kur'an-ı Kerim'de öğle namazının ile ilgili, ikindinin ile ilgili, yatsının farzıyla ilgili dört olduğunu... Akşam namazının üç rekat olduğunu, sabah namazının farzının iki rekat olduğunu söyleyen bir ayet var mı? Yok. O zaman birisi kalkıp dese ki ben akşam bir rekat namaz kılacağım. Göster bana bakayım Kur'an'da üç rekat olduğunu. Ha göstermedim o zaman ben vazgeçin bir kılacağım diyeceğim. Öyle şey olur mu? Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Es-sa'idhu ve enzelnâ ileyke zikre litübeyyine linnâsima nüzcele ileyhim Habibim biz sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Sen Kur'an-ı Kerim'i almakla ümmetine benim sana indirdiğim bu ayetleri beyan edeceksin, açıklayacaksın. Bundan neyi kastediyorum? Namaz mı emrettim, nasıl namaz kılınacak? Zekat mı emrettim, zekatla ilgili, ilgili kriterlerini de bunları sen açıklayacaksın ümmetine. Onun için biz sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik buyuruyor. Demek ki ayeti kerimeyi Allah Celle Celalü inzal buyurur, açıklamasını, tafsilatını kime havale eder? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarını nazara itibara almayacak olsak bu ayeti kerimeyi aslında nazara itibara almamış oluruz. Allah Celle Celaluhu ki sen açıkla bu ayetleri. Namaz mı nasıl olacağını sen açıkla. Oruç mu nasıl olacağını sen açıkla. Zekat mı nasıl olacağını, haç mı nasıl olacağını sen açıkla diyor. Biz hayır sen açıklamanı kabul etmeyiz <gülüyor> dediğimiz zaman... O zaman bu ayet-i karşımıza almış olunuz. Birden büyük alimler gerçekten hadis-i şerifleri yutmuş, tefsirleri, ayetleri yutmuş büyük alimler. İçtihat makamına gelmiş imam Azamlar, i̇mam şafiiler ve diğer büyük insanlar. Bunlar bir meseleyi öyle kolay cesaretle söylemezler. Kolay kolay, kolay kolay diye hiç mümkün değildir ki aklından, fikrinden bir delile dayanmadan bir mesele söylesin. Öyle bir mesele karşılarına çıksalar şükür ederler, bilmiyorum derler. Bilmediklerimizi ayağımızın altına koysak başımız göklere değer demişlerdir. Bilmedikleri konuda bir şey uyduralım demek adeti değildir. O bizim adetimizdir. Kahvede sor bir fetva, 40 tane fetva bulursun. Çay ucağında, caminin çay bir fetva sor, imamını veremeyeceği fetvayı Sübhaneke okumasında zorlanan insanlar hiç korkmadan yağdan kıl çeker gibi bana göre böyledir diye herkes kendine göre bir mezhep kurar. Ama o büyük insanlar Ecra'ukum alel futiyâ Ecra'ukum alel Sizin fetvaya en cesaretli olanınız ateşe cehenneme en çok cesaretli olanınızdır. Müftünün sırtı yani fetva verenin sırtı nedir? Cehennem üzerinde köprüdür. Yani Müftü verdiği fetva ile insanları ya cennete sevk eder veya cehenneme sevk eder. Eğer yanlış fetva verirse bu sefer meşhul kendisi olduğu için kendisini cehenneme atmış olur. Şimdi gelelim itikattaki bozuk konulardan birisine. Diyorlar ki kaza namazı diye bir şey yok. Halbuki kazan namazın edası da farzdır, kazası da farzdır. Bir de diyorlar ki Şefaat diye bir şey yok. Yarın ahirette sen amelinle beraber imanınla amelinle cennete girdin girdin. Kimse kimseye şefaat edemez diyorlar. Ya şefaatin varlığından sen niye rahatsız oldun ki? Benim şefaate ihtiyacım var. Siz de istemez misiniz şefaat? Siz de istersiniz şefaat. Şefaatin varlığından sanki rahatsız insanlar. Şefaat diye bir şey yoktur diyorlar. Herkes... Ve alısa insan illa ma saa ve n saa. O şefayı raa. Ayet manası nedir? Ve alısa insan illa ma saa. İnsan ne yaptıysa ya yani onun karşılığını görecek. E şefaddiysa yapmadın şey almış olacaksın diyorlar. Onun için şefaat diye bir şey yok. Yaptığı ameller karşısında karşısına çıkarılacak ve bu amelleri görecek diyorlar. Şimdi. Bektaşi demiş ki... ...Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu namaza... ...yaklaşmayın diye emrediyor. Siz niye namaz kılıyorsunuz ki? Oku ayeti kerimeyi. <gülüyor> ya yühellezina aminu la teqrabussalâh. Ey iman edenler namaza yaklaşmayın. Bir tanesi demiş ki... hocam Efendi ayeti kerime ilerisini okusana. Ben hafız değilim. Bu kadar demiş. İlerisinde de sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Ve tüm şükârâh. Sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın diyor. Orasını okumuyor sadece oraya kadar olan bölümünü okuyor. Namaza yaklaşmayın. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle ve Aleyh Hazretleri insanoğlu ne yaparsa bunun karşılığını görecek buyuruyor. Sen buradan da bir fetva çıkarıyorsun. Diyorsun ki İmam-ı Azamların, İmam-ı Şafi'lerin fetvasını beğenmiyorsun. Ayetlerin çıkardıkları hükümleri beğenmiyorsun. Ama sen hiçbir şey bilmediğin halde kendin hüküm çıkarıyorsun. Diyorsun ki şefaat yoktu. Niye insan yaptığı amelin karşılığını görecek? Ameli cennete koyuyorsa koyuyor, koymuyorsa koymuyor işte. Bunun üzerine bir daha oynama olmaz diyor. Peki Ayet el Kürsi aşağı yukarı her Müslümanın biraz kaliteli Müslümanın bildiği ayet, ayetlerden bir ayettir Ayet el Kürsi değil mi? İsa indirilen Menzelledi işfa uğundehu illa bi izni. Ne demektir? Menzelledi işfa uğundehu. Allah'ın huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kimse şefaat edemez. İlla eder. Eder etmez olur mu? Bi-iznihi Allah'ın izniyle eder. Allah izin vermeden kimse kimseye yardım edemez. İlla eder. Bi-iznihi Allah'ın izniyle eder. Şimdi مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُوا عِنْدَهُ bıraksaydı, kim şefaat edebilir deseydi, bu adamlar haklı çıkarlardı. Ama illa bi-iznihi Allah'ın izniyle ederler buyuruyor. Bir başka ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak buyur ki وَلَا يَشْفَعُونَ Şefaat edemezler illa limen irtaza Allah celle celali kimin kime şefaat edilmesini kabul ederse ancak ona şefaat edebilirler. Cenab-ı Hakk'ı aşarak kimse zaten şefaat edemez. Ama Allah celle celali bir kısım insanlara şefaat edilmesine razı olacak ve o insanlara şefaat edilecek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şefaat vardır. İhyi de vardır ve İyi ki de şefaat vardı. Şimdi kıymetli müminler, bu konuda bugünkü dersimizde birinci rakkatte okuduğumuz ayet-i kelimelerden birisi, seydi bile. Allah'ın huzurunda şafaat kimseye fayda vermez. İlla limen edinele. Ancak Allah kim için izin verirse, ona şafaat fayda verir bu ayet geçti dolayısıyla bugünkü dersimizde şefaatle ilgili hadis-i şerifleri bir müzakere edelim diye düşündüm sahih kaynaklarda sahih hadis-i şerif kaynaklarında şefaatle ilgili neler vardır ahirette şefaat durumu nasıl gerçekleşecektir bunu aramızda bir müzakere edelim çünkü benim şefaatle ihtiyacım var şefaati de çok seviyorum sizin de zannedersem benim gibi şefaate ihtiyacınız var. Siz de şefaati çok seversiniz. Ama inancınızı ve itikadınızı bozacak bir takım e, gruplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ön bilginiz olsun. İnsan hiçbir şey bilmezse birisi kalksa dese ki tavuktan da kurban olur. Ha ben şimdiye kadar zorluyordum kendimi illa dana olsun koç olsun demek bu iş kolaylaşmış falan der. Efendim doğru bildiğinde şüphe etmeye başlar da yanlış inanmaya başlar. Şimdi <gülüyor> kitaplarda şefaatle ilgili hadis-i şerifler gözden geçirildiği zaman ahirette beş türlü şefaat'in gerçekleşeceği anlatılıyor, anlaşılıyor. Beş türlü şefaat var. Bunlardan birisine şefaat-i uzma deniyor. En büyük şefaat hakkı. Bu da vehiye li cemii'l halaik. En büyük şefaat ahirette mahşerde bütün insanlarla alakalı olan şefaattir. Bir irahatihim min havl-ı ve tecil hisabi hisab ve nahvehi. Mahşer meydanında çok uzun süre beklemek var. Bu bekleyiş bir an sona erecek, muhasebe başlayacak. O bekleyiş rahat bir bekleyiş değildir. Güneşin çok yaklaştığı, insanların ...ter gölleri içerisinde boğulduğu... ...bir kısmının dizine kadar... ...bir kısmının beline kadar... ...bir kısmının göbeğine kadar... ...bir kısmının omuzlarına kadar... ...bir kısmının da çenesine kadar... ...dudağına kadar... ...ter gölleri içerisinde boğulduğu... ...yani cehennemse gelsin dercesine... ...insanların bardak kaldığı... ...bir anda... E, ...hesabın başlaması... ...muhasebenin başlaması... ...amel defterlerinin dağıtılmış olması... ...bir rahatlık getirecektir. İşte... ...şefaati ozma dediğimiz... O muhasebenin başlaması ve sevkiyatın başlaması olaydır ki buna şefaatin birinci kısmı deniyor. İkincisi, idhalu kavminil cennete bizayrı hesabin. Bir grup insan hesap görmeden direkt cennete girecektir. Şefaat burada devreye girecektir. Üçüncüsü, cennete girmiş olan insanlar, atıyorum cennete derece derece vardır cennette giren insanın da şefaat ihtiyacı var mıdır? Bir takım kişilerin şefaatiyle cennetteki derecesi yükselecektir. Dördüncü şekli de cehenneme girmeyi hak etmiş günah sebebiyle cehenneme girmeyi hak etmiş bir takım insanlar cehenneme girmeden cennete gireceklerdir. Şefaat burada da devreye girecek. Beşincisi de cehenneme girmiş bir takım insanların bir süre sonra cehennemden çıkarılmasını sağlamak. Bu beş tane şefaatten birincisi ve ikincisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aittir. Hadi şeriflerde göreceğiz. Birincisi neydi? Şefaati uzma. Hesabın bir an önce başlamasını sağlamak. İkincisi neydi? Hesapsız, direkt cennete girecek bir kısım insanların cennete girişini sağlamaktır. Tirmizi de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rabbi en yudhilel cennete min ümmeti seb'ine elfen bi gayri Rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesapsız cennete sokacağını, girdireceğini vaat etmiştir. Habibim ben senin sevgili ümmetinden yetmiş bin tanesini hiç hesaba tabi tutmadan kulum gel bakalım neler yaptın diye sormadan Direkt cennete yerleştireceğim demiştir. İşte bu birinci ve ikinci şefaat hakkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Diğer şefaatlerde peygamberlerin, diğer peygamberlerin de hakkı vardır. Onlar da devreye girecekler. Şefaat edenler sadece peygamberler mi olacak? Hayır sadece peygamberler olmayacak. Şimdi bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere neler öğretmiş? sahih kaynaklarda, sağlam kaynaklarda muhtaç olduğumuz şefaatle ilgili neler söylemiş? Şöyle bir kısmını da kısaltarak nakledeceğim. Bir defa Hazreti Cabir radıyallahu an Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bunu da Tirmizi ve Ebu Davud Küçübüs Sitte'den naklediyor bize. Buyurdular ki şefaati le ehlil kebairimin ümmeti Ümmetimden büyük günah işleyenler, zaman zaman büyük günaha düşen insanlar, o günahlardan temizlenmeden ahirete geldikleri takdirde benim şefaatim onlar için devreye girecektir. Kâle Muhammed ibn-i aleyyin fe kâle li câbirun ya Muhammedun mennem yekûn min ehlil kebâidi fe mâ Ben diyor, büyük günah sahibi olanlara şefaatim gerçekleşecektir deyince, eyvah be, büyük günah olmayanlar bundan mahrum kaldılar diye düşündüm diyor. Bana dedi ki diyor büyük günah olmayan insanların şefaate ne ihtiyacı var ki? Yani onların zaten sıkıntısı yok. Onlar sıkıntıdan kurtuldular. Asıl sıkıntıda olan bunlardır. Bunların şefaate ihtiyacı fazladır. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte kıymetli müminler afif ibn Malik der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular etani atin min rabbi Rabbim tarafından bir elçi bana geldi. Cebrail aleyhisselamdır diyor Şehna. Fakayyirani baina en yedkhul nisf ummeti'l cenne ve baina şefaat. Allah celle celali bana bir elçi gönderdi. Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetinin yarısının cennete girmesini mi kabul edersin? Böyle bir hak vereyim sana. Ümmetinin yarısı cennete girecek. Diyeyim. Yoksa şefaat hakkımı vereyim sana? Miktar vermeden şefaat hakkımı mı vereyim? Hangisini seçersin? Ümmetinin yarısının cennete girmesini mi seçersin? Yoksa şefaat hakkının sana verilmesini mi seçersin? فَاكْتَرْتُ الشَّفَاَاتِ Ben şefaat tarafını seçtim. Allah'ın miktar tarafını değil de şefaat yetkisinin bana verilmesini seçiyorum. وَهِيَ لِمَا la يُشْرِكُ بِاللّٰي Allah'a şirk koşmadan ölen, yani mümin olarak ölen insanlara aittir benim şefaatim. Eğer bir insan... ''Eşhelu en la ilahe illallah ve eşhelu enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu'' Kelime-i üzere olan inancıyla ahirete intikal ederse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun için geçerli olur. <gülüyor> yine, yine, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden Hazreti Enes Allah'a naklettiğine göre ene evvelun nasi yef'u fil cenne ve ene ekseru'l enbiya'i Cennetin kapılarının açılması konusunda ilk şefaat edecek olan benim, yarın ahirette en çok cemaati olan, en çok peşine takılıp cennete götürülecek insan olan da benim buyurdu Aleyhisselatu vesselam efendimiz. Kıymetli müminler Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin rivayet ettiğine göre, göre, göre, göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin bir merhalesini şöyle anlatır ve şefaati de şöyle anlatır. Göre, göre, göre, göre, göre, göre, Mealen söyleyeyim. Allah celle ve ala hazretleri insanları kıyamet gününde toplayacak. Müminler kalkacaklar. Cennet onlara yaklaştırılacak ve cennetin o güzelliğini görecekler. Mahşer meydanındadırlar. Ama cennetin Cennetin güzelliklerini görmeye başlayacaklar. Gelecekler Adem Aleyhisselam'a diyecekler ki ey babamız şu cennetin kapılarını bize aç da şu güzelliğe dayanamıyoruz gidelim cennete. Adem Aleyhisselam da diyecek ki cennetten sizi babanızın hatası zaten çıkardı. Ben nasıl bunu yapabilirim ki buna layık birisi değilim ben. Siz İbrahim Halilullah'tır Allah'ın dostudur ona gidin. Varlar İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam der ki ben de buna layık değilim. Evet Allah'ın dostu bana dendi ama ben öteler ötesinden Mevla'nın dostuyum. Siz Musa Aleyhisselam'a gidin. Cenab-ı Hak onunla beraber bizzat mükâleme etmiştir. O kelimullah'tır. Musa Aleyhisselam'a gelirler. Der ki ben buna layık değilim. Benim de Mevla'nın karşısında yanlışlarım var, hatalarım var. Siz İsa Aleyhisselam'a gidin. O kelimetullah ve ruhullah'tır. İsa Aleyhisselam'a gelirler. İsa Aleyhisselam der ki ben buna layık değilim. Çünkü benden sonra insanlar bana ibadet etmişler, benim Kredimi Mevlam'ın huzurunda azaltmışlardır. Siz Muhammed Mustafa'ya gidin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelirler, aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durur, fe lehu, ona izin verilir. Tamam, cenneteli eli cenneti girebilir diye ona izin verilir. Ve turselül emanetü ve rahimu. Sirat köprüsü kuruluyor şimdi karşıya geçilecek. Emanet Sirat köprüsünün baş tarafına yerleş, salı verilecek. Bir de Rahim akraba bağları Sirat köprüsünün baş tarafına yerleştirilecek. Fetuk fetaguman cenbeti sirat yemenin ve şimalin. Birisi Sirat köprüsünün sağına, birisi soluna yerleştirilecek. Feyem feymuru Şimdi iki önemli şey birisi emanetlere riayet edip etmeme meselesi emanet sırat köprüsünün sağ tarafında yerleştirecek rahim dediğimiz yakınlık akrabalık bağları o da sol tarafına yerleştirecek yani emanetine riayet eden akraba bağlarını sağlam tutan kişiler sırat köprüsünün üzerinden yürümeye başlayacaklar bu ikisi çok önemli emanete hıyanetlik yapan insan akraba bağlarını kesen tarumar eden insan efendim burada takılıp kalır emanet onu yakalar Rahim onu yakalar ve karşıya geçemez. Akraba bağlarında birinci derecede anne baba. Birinci derecede anne baba, ondan sonra kardeşler, kız kardeşler ve devam eder işte dedesiydi, nenesiydi. Böyle en yakından uzağa doğru akraba bağlarını İslami kurallara, kriterlere uygun bir şekilde tutmak gerekiyor. Emanete de güzel liayet etmek gerekiyor. Sonra ne olacak? Sonra şu olacak buyuruyor. Sizden cennete girecek olanlar Sırat Köprüsü'nden geçmeye başlayacaklar. İlk geçen insan yıldırım gibi geçecek. Dedim ki anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Yani yıldırım gibi nasıl olur? Buyurdular ki siz görmediniz mi şimşek çaktığı zaman nasıl bir anda göz açık kapatıncaya kadar bir sürede her tarafı dolaşıyor. İşte Aynen öyle. Yıldırım gibi, şimşek gibi karşıya geçecek. Demek böyle insanlar var. Yalvaralım Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi bizleri bunlardan eyle inşallah. <gülüyor> Sonra şiddetli bir kasırga şiddetli bir kasırga ne kadar hızlı gider. Sonra ikinci sıradaki insanlar o kasırga gibi yürüyeceklerdir. Sonra kuşun uçması gibi gideceklerdir. Sonra Maratoncu insanlar vardı, koşucu insanlar vardı. Onlar gibi olanlara sıra gelecektir. Tecribihim amalu. İnsanların sırat köprüsünden karşıya bu şekil yani şimşek gibi veya rüzgar gibi geçmeden hepsi neye bağlıdır? Amellerine bağlı. İnsanı sırat köprüsünden hızlı geçirecek veya geçişteki hızlılığını sağlayacak olan şey amelleridir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Eğer amel fazla ise, ihlas ve amel fazla ise... Hızlı bir şekilde. En çok ameli ve ihlası fazla olanlar yıldırım gibi geçiyorlar. Amel ve ihlası biraz daha az olanlar işte şiddetli rüzgar gibi geçiyorlar. Biraz daha az olanlar çakuş işte kuş gibi uçuyorlar. Biraz daha az olanlar maratoncu gibi koşuyorlar. Biraz daha az olanlar daha yavaş gidiyorlar. Ve nebi yüküm kaimun ala sıratı. <gülüyor> Peygamberimiz bu esnada sırat köprüsünün başında bekliyor diyor. Ben bekleyeceğim diyor siz Sırat Köprüsü'nden geçmekle karşı karşıya kalacaksınız. Ben Sırat Köprüsü'nün başında bekleyeceğim. Ne diyeceğim? Rabbi, sellim, sellim. Allah'ım şu ümmetimi selamete erdir, selamete erdir. Kaydırma Allah'ım kaydırma. Selamete erdir, selamete erdir diye bekleyeceğim. Aziz dostum sen, ben Sırat Köprüsü'nü geçerken Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Sırat Köprüsü'nün başında bekleyecek. Allah'ım Kaymaktan koru karşıya geçmesinin sağlığı. Allah'ın buna selamet ver selamet ver diye dua edecek. Hatta ta'cize a'malül hibad. Kulların amelleri yetmez hale gelecek. Yani sınat köprüsünden karşıya onu geçiremeyecek hale gelecek. i̇man ameli tam olanlar geçti geçti geçti geçti geçti. Şimdi sıra öyle insanlara geldi ki amelleri karşıya geçiremiyor onları. Bir adam gelecek yürümeye gücü yetmeyecek. Sırat Köprüsü'nün üzerine emekliye emekliye gidecek. Yani ayakta gitmesine ameli yetmiyor. Yani ne yapacak? Sırat Köprüsü'nün üzerine sürüne sürüne karşıya geçecek. Kalk ayağa gücü yetmiyor ayağa Hani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz burasını anlattıktan sonra Sırat Köprüsü'nün sağında ve solunda çengeller vardır. Otomatik çengeller vardır. Onların üzerinde liste vardır. Kimi yakalayacak? Kimi cehenneme atacak? Yani otomatik vinçler vardı. Eğri demirleri vardı. Yani yakala, yakalayacak e, yakaladığını sırat gömdüsünden aşağı atacak. Görevli kurulmuş çengeller vardı. Femekdûşun nâcin ve mektûşun finnâ. O çengeller bazılarını yakalayacaklar. Böyle tutacak. Biraz böyle yaralayacak onu. Sağından solundan törpüleyecek onu. Öyle yaralı, bereli bir şekilde sırat köprüsünden karşıya geçebilecek. Onlar da işte en son sırat köprüsünden geçebilecekler bunlar. Yaralanmış bir vaziyette, çengeller onu tutmuş böyle sıkmış. Biraz efendim hırpalamış tabiri caizse. Ondan sonra sırat köprüsüne at vermiş. Hadi geç karşıya bakayım sürüne sürüne. O da geçmiş. Ondan sonra Gelenlerin her birisi tutacak cehenneme doğru atacak. Me'muretün diyor. Emredilmiştir. Yani listeler kendisine verilmiştir. Gidiyorsun havalimanı. Görevli memur TC kimlik numarına bir giriyor. Diyor ki sen yurt dışına çıkamazsın. Daha önce sen hacca gitmiştin diyor. Veya şöyle bir durum vardır. Efendim vergi borcum vardır. Yurt dışına çıkamazsın. Nereden biliyorsun sen ya? Ya burada bilgisayar söylüyor onu diyor. Şimdi insanların Allah'ın vermiş olduğu ilimle yapmış oldukları bilgisayar, internet bir insanın vergi borcunu veya asker kaça olduğunu veya bir yerdeki bir hatasını yurt dışına çıkmasına engel bir durumun olduğunu bir düğmeye basıyor, birkaç düğmeye basıyor orada gösteriyorsa Allah Celle ve Ala Hazretleri o Sırat Köprüsü'nün üzerindeki efendim vişlere çengellere otomatik olarak bilgiyi yükledi. TC kimlik numarası bir şey değildir. Allah Celle Celaluhu'da herkese bir kimlik numarası yüklemiştir. Oradan geçecek olan insanlar elbette o kameradan geçeceklerdir. Aşağı atılması gerekenleri yakalayacaklar. Zaten bir geçecekler geçiyor. En son geçecekler de geçiyor. Ondan sonrası aşağı yıkama yağlama sermesi. Karşıya geçme olayı kalmıyor. Me'muratun diyor. وَالَّذ۪ي نَفْسُ اَب۪ي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ اِنَّ قَعَرَ جِهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَر۪يفًا Ebu Hureyre radiyallahu efendimiz bu hadis-i şerifin sonunda buyurur ki nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki cehennemin derinliği yetmiş hariftir. Yani bir insan cehenneme atıldığı zaman yukarıdan atıldığı zaman 70 sene durmadan gider dibini ancak yetmiş sene de bulur. Öyle bir yerdir. Bu hadir şerifi Bukhari Müslim diyoruz ya yani, Müslim rivayet etmiştir. Burada da şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin sırat köprüsünün üzerinde dikileceğini ve ümmetine Allah'ım Rabbi sellim sellim diye dua edeceğini ve <gülüyor> ondan önce de muhasebenin başlamasını sırat köprüsünden geçişin başlamasını sağlayacağını şefaatiyle beraber ifade ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ebu Sa'id radıyallahu anh efendimiz yine Tirmizinin rivayet etmiş olduğu bir başka hadis şerifi. Ben kısaltarak söyleyeceğim. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ben yarın ahirette insan oğlunun, Adem'in çocuklarının efendisiyim. Ben bundan dolayı gururlanmıyorum ama Cenab-ı Hakk gelicileri e o makama beni oturttu. Liva alham benim elimde olacak. Bundan dolayı da gururlanmıyorum. Yarın ahirette her peygamber bile benim liva alham sancağımın altında olacak diğer peygamberler bile. Diriltilirken yeryüzünün yarılıp ilk diriltildiği insan ben olacağım. Gururlanıp kibirlenmiyorum. İnsanlar feryat edip figan edecekler mahşer meydanında. Ne zaman hesap başlayacak diye uzun bir beklentiden sonra ne zaman hesap başlayacak diye feryat-ı figan korku içerisinde, endişeler içerisinde Adem Aleyhisselam'a müracaat edecekler, Adem Aleyhisselam'dan şefaat isteyecekler. Adem Aleyhisselam diyecek ki ben hata ettiğim için zaten cennetten çıkarıldım. Hangi yüzde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabilirim sizin için şefaat isteyebilirim ki? Siz Nuh Aleyhisselam'a gidin. Nuh Aleyhisselam'a varacaklar. Nuh Aleyhisselam diyecek ki ben ümmetimin helak olması için beddua etmiştim. Dolayısıyla onlar da helak oldular. Yani benim cesaretim yok, yüzüm yok Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmeye. Siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İbrahim Aleyhisselam diyecek ki ben de üç yerde hilafi hakikat söyledim. Her ne kadar iyi niyetle söylediysem de üç yerde hilafi hakikat söyledim. Yıldızlara bakmıştı. O zamandaki insanlar işte bayrama çıkarken putperest insanlar. O da yıldızlara baktı. Ben hastayım, hasta olacağım falan demişti. Maksat onlarla gitmeyecekti. Putları kıracaktı. Ben diyor bir defa bir defasında böyle bir hılafe hakikat bir şey söylemişti. Bir başkasında eşini kız kardeşi olarak göstermişti. Zalim bir gümrükte zalim bir devlet idarecisi vardı. Eşini alır diye korkuyordu. Bu benim kardeşimdir demişti. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda işte eziklik duyduğu üç tane mesele vardı. Ben cesaret edemiyorum Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sizden yardım, ist sizin için yardım istemeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın söylediği şeyler yalan değildi. Sadece Allah'ın dinini korumak için söylemiş olduğu, arayıp bulmuş olduğu yollardı. Yani onun için bir leke değildir ama Cenab-ı huzurunda onlardan dolayı şefaat etme cesaretini bulamayacak. Musa aleyhisselama gidin diyecek pıs, İbrahim aleyhisselam. Musa aleyhisselam diyecek ki ya zaten ben bir adam öldürmüştüm. Şimdi Cenab-ı huzuruna çıktım. Ne diyeyim ki? İsa aleyhisselama gidin. İsa aleyhisselam diyecek ki benim ümmetim Allah'ı bıraktılar, bana ibadet ettiler. Dolayısıyla benim de böyle bir ezikliğim vardır. Siz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gidin. Bana gelecekler, bana gelenlerle beraber ben gideceğim diyor, takılın peşime diyeceğim diyor. Bu hadis-i şerifi anlatan Hazreti Enes diyor ki şu anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyorum. O anlattığı anlattığı hadis-i şerife anlatırken bu olayı anlatırken hareketleri şöyle tam gözümün önüne geldi sanki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyorum ve ona bakıyorum Aleyhissalatu vesselam Efenimiz mübarek elini şöyle kaldırdı cennetin kapısının halakasına yapışacağım ve tak tak diye vuracağım cennetin kapısına içeriden bir ses gelecek kim o diye ben de Muhammed diyeceğim ve sallallahu aleyhi ve sellem bana kapıyı açacaklar hoş geldin sefa geldin diyecekler fe ehiru secdeye kapanacağım Allah Celle ve Ala Hazretleri bana şimdi söylemem mümkün olmayacak kadar hamdü senalar bilgiler kullanacağım ifadeleri ilham edecektir dolayısıyla uzun süre ben Cenab-ı Hakk'a secdedeyken hamdü senada bulunacağım daha sonra Allah Celle Celaluhu bana ey Muhammed sallallahu başını secdeden kaldır ne istersen sana verilecektir şefaat et şefaatin kabul edilecektir ne söylersen dinlenecektir diyecek. İşte makamı Mahmud budur. Asaen yeb'atuke rabbuka maqaman mahmuda. Rabbin seni makam-ı Mahmuda gönderecektir ayet-i kerimesinde. İşte makamı Mahmud budur buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıymetli müminler bu hadisin nasıl gerçekleşeceğini anlatıyor. Bununla beraber sınırlı değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz Der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biraz et getirilmişti. Etin sevdiği bölümleri vardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir miktar yedikten sonra kıyamet gününde insanların efendisi benim. Neden böyle bilir misiniz diye sordu. Allah Celle ve aleyhi Hazretleri evvelkileri ve ahirleri hepsini toplayacak. Davetçi bir görevli hepsine duyuracak. ''Feyusmi'uhumu da'i ve yenfuzuhumu basa'' yani e, bir konuşan herkese sesini duyurmuş olacak bir bakan hepsini görmüş olabilecek yani hepsi bir arada anlamında güneş yaklaşacak insanlar gam ve kederden öylesine e, şeylere düşecekler ki takat yetmeyecek dayanamayacaklar insanların birbirine söyleyecekler ne yapalım ne yapalım nasıl kurtulalım işte şey, arayışlar başlayacaklar Adem Aleyhisselam'a gidişler diğer peygamberlere gidişler nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben, ben, ben, ben arşın altına geleceğim secdeye kapanacağım ve Rabbime yalvaracağım buyur Allah Celle ve Ala Hazretleri cennetin kapısını bana açacak öylesine hamdü senalar bana ilham edecek ki Cenab-ı Hak övecek hamd edecek senalar şimdi ona gücüm yetmez ve hiçbir kimseye nasip olmamış benden önce de hiçbir kimseye nasip olmamış <gülüyor> hamdü senalar ifade edeceğim. Ondan sonra ey Muhammed kaldır başını. Ne istersen sana verilecek. Ben de diyeceğim ki ya Rabbi ümmeti ümmeti ümmetimi istiyorum. Ümmetimi istiyorum. Bu hadis-i şerif de böyle devam ediyor. Şimdi kıymetli müminler bir de ahirette kimler şefaat edecek <gülüyor> o bölümden biraz intikal ettireyim. Hadis-i şerifler uzundur. Ebu Said radıyallahu anh der ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ümmetimden öyle insanlar vardır ki <gülüyor> bin kişiye, bin kişi civarında insana şefaat edecek. Öyleleri vardır ki bir kabileye, diyelim ki 500 kişiye şefaat edecektir. Öyleleri vardır ki 100 kişiye şefaat edecektir. Efendim öyleleri vardır ki bir kişiye şefaat edecektir. Ve nihayet şefaat edilenler cennete gireceklerdir. Abdullah ibn-i Şakık radıyallahu anh der ki ben, ben, ben bir grupla beraberdim. Onlardan bir tanesi dedi ki, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden şöyle duydum: Yetul cennete bir şefaati racülünün <gülüyor> ümmeti ekserülünün beni temimi Yani benim ümmetimden bir kişinin, bir adamın şefaatiyle beni temim kabilesinden daha fazla insanlar cennete gireceklerdir. Dileye ya Rasulullah sivake. Senden başkasının şefaati mi bu? Yani senin şefaatin mi senden başkasının şefaati mi? Kâle-sivâye, benden başkasının ile bu kadar insan cennete gelecektir. Hasen-i Basri radıyallahu anh efendimizin maklettiğine göre, Osman İbni Affan ile ilgili, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve hülefayi raşidinin ile ilgili, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Rabia ve muzar kabilelerinin kalabalıkı kadar, sayısı kadar Osman şefaat hakkını kullanacaktır buyuruyor. Bu hadis-i şerifleri Tirmizi rivayet ediyor. Ebu Dardağ radıyallahu anh Efendimizin naklettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ ف۪ي سَبْع۪ينَ min ehli بَيْتِهِ Şehit olan kişiye, ehli 70 yetmiş kişiye şefaat hakkı verilecektir. Demek bir şehid, şehidin şefaat hakkı Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriflerde yetmiş kişi olarak sınırlandırılıyor, ifade ediliyor. <Gülüyor> Hz. Osman Efendimiz anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğine göre kıyamet gününde peygamberler bir, alimler iki, şehitler üç, bunlar şefaat edecek, edeceklerdir. Ebu Said'ül Kudri radıyallahu anh, efendimizin naklettiğine göre uzun bir hadis-i şerifte işte biz Rabbimizi görecek miyiz diye başlayan bir hadis-i şerif vardır. Evet Rabbinizi göreceksiniz. Bulutsuz bir havada güneşi, ayı görmekte zorlanır mısınız? Zorlanmadığınız gibi Rabbinizi göreceksiniz diyor. Hadis-i şerif uzun olarak devam ediyor. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şerifin son tarafına doğru Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuracak ki Ben sizin Rabbinizim. Sonra sırat köprüsü konulacak cehennemin üzerine. Şefaat hakkı bana verilecek. Ve ben de Allah'ıma sellim sellim diyeceğim. Yani Allah'ım selamet ver, selamet ver, bunları kurtar diyeceğim. Dediler ki ya Resulallah, cisir nedir, sırat köprüsü nedir? Sırat köprüsü kaygan bir yerdir buyurdu Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Sağında solunda çengellerin olduğunu, ayağına takılacak şeylerin olduğunu, müminlerin böyle nasıl sırat köprüsünden karşıya geçeceğini anlattıktan sonra buyuruyor ki, Hatta idâ halasal mu'minûne minennâr, müminler sırat köprüsünden karşıya geçecekler, cehennemden kurtulmuş olacaklar. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki <gülüyor> sizden birinizin Cenab-ı Hak'la mücadelesi çok şiddetli olacak. Ne demek şimdi? Hakkını istemek. Nasıl? Kelime kelime mana vereyim isterseniz. Burası çok hoş, çok nefis. Fe vellezî nefsi, bi yedihî Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki Mümin <mâ> kim mineralden bir adet de münaşede Allah'a fi siksa'l hakki'den müminin ki müminler ve kıyamet gününe, li ihvanihimu'llezina müminlerden cennete giren insanlar yine mümin kardeşlerinden cehennemde yalan, o, yanmakta olan insanları mudafa noktasında ama Allah'ım onları oradan kurtar noktasında Cenab-ı Hak'la öylesine tabir caizse yalvaracaklar onların kurtarmasını isteyecekler <gülüyor> nasıl diyecekler? <gülüyor> diyecekler ki Rabbena kânû yasumûne mâna ve yusallûne ve Allah'ım onlar da bizimle beraber namaz kılıyorlardı Allah'ım biz oruç tutuyorduk onlarla bizimle beraber oruç tutuyorlardı <gülüyor> biz hacca gidiyorduk onlar da bizimle beraber hacca gidiyorlardı evet hataları var cehenneme girdiler ama Allah'ım namazları oruçları zeketleri beraberdi bu konularda onları çıkar cehennemden Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a <gülüyor> yalvaracaklar asılacaklar tabiri cehennesi fiyalü onlara denecek ki "Akri men araftınız tanıdığınız insanlar hadi bakın çıkarın cehennemden tanıdıklarınızı çıkarın namazda tanıştığınız oruçta tanıştığınız haşta ibadette tanıştığınız insanları tamam size şefaat hakkı ver yani bundan ne anlaşılıyor kıymetli müminler Rabbim nasip eder iman ve amelimizle cennete girebilirsek cebrail hak nûzuf ve keremiyle sıradan cennete giren müminlere de Allah celle celalühü şefaat hakkı verecek bu insanlar bakacak cehennemde yanan arkadaşları var. Neredeki arkadaşları? Kumar yolundaki arkadaşları değil. Namaz yolundaki arkadaşları, oruç yolundaki arkadaşları, ibadet yolundaki arkadaşlarının cehennemde yandıklarını görünce Cenab-ı Hakk'a yalvaracaklar Allah'ım. Biz burada onlar orada. Biz buna dayanamıyoruz, tahammül edemiyoruz. Onları da istiyoruz, onları da istiyoruz. Çünkü biz oruçla beraberdik onlarla. Namazla beraberdik onlarla. Haçta beraberdik onlarla. Allah Celle Velal Hazretleri Haydi bakalım. Oruçta ibadetle, namazda, haçta tanıştığınız insanlar, onları da çıkarmak bakayım buradan. İzin veriyorum, yetki veriyorum buyuracak. Onların suretleri cehenneme haram kılınacak ve onlar bu sayede kalabalık insanları cehennemden çıkaracaklar. Diyor ki: "Feyukhrijuna halkan kesiran." Çok kalabalık insanları cehennemden çıkaracaklar. Bu insanlar "akadetin naru ila nisfi Cehennem ateşi ayağının yarısına kadar gelmiş. O bölümünü yakıyor. Ve ila ruhbeteyi bir kısmını dizine kadar yakıyor. <gülüyor> Sun be sonra diyecekler ki: Rabbena ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bihi. Allah'ım, bizim tanıdıklarımızdan kimse kalmadı cehennemde. Bizim tanıdıklarımızdan kimse kalmadı cehennemde diyecekler. Cenab-ı Hazretleri (a.s.) buyuracak ki: İrci'u fe men vecittun fi qalbihi mithqal dinari min hayrin fa akhrijuhu. Peki ben size bir başka yetki daha vereyim. Siz cehenneme doğru tekrar bir müracaatta bulunun. Bakın kalbinde dinar ağırlığında kimin imanı varsa onları da cehennemden çıkarın. E, yetkisini verecek. <gülüyor> Bundan da kalabalık insanlar cehennemden çıkarılmış olacak. Ebu Sa'id-i Kudri radıyallahu anh diyor ki İllem tusaddiquni bihâden Bu hadis. Bu hadis-i şerifte gönlünüzde bir şüphe falan uyarsa Fakere inşetüm inna Allah la yazlumu miskale darr. Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti okuyun. Allah zerre kadar zulmetmez. Zerreyi bile değerlendirir. Kişinin kalbinde zerre kadar iman varsa onu da değerlendirecek Allah Celle Celaluhu. İyilikleri Allah Celle Celaluhu kat kat yapar, mükafatını bol verir. Allah Celle Velali Azim'dir. Ondan sonra buyuracak. Melekler şefaat etti. Peygamberler şefaat etti. Müminler de şefaat etti. Şimdi Erhamur Rahimin kaldı. Şimdi rahimin kaldı. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri cehennemden bir kabza alacak. Bir kabza o nasıl kabzadır? Ona yola gidince görürüz inşallah. Biz burada ona yorum getirmeyelim. Cehennemden öyle insanları çıkaracak ya Allah Celle Celaluhu imanları var ama hayır namına hiçbir şey yapmamış. Kalplerinde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu. var. Ama hayır namına hiçbir şey yok. Allah Celle ve Ala Hazretleri şimdi kendi kabzasıyla onları çıkaracak. Kad aaduhumama. <gülüyor> Burasında görelim. O insanlar kömürleşmişler cehennemde yana yana. Kömür gibi olmuşlar. Feyulqihim fi nehrin fi afdahil cenne. Allah Celle ve Ala Hazretleri cennetin tabiri caizse girişindeki bir takım sularda, nehirlerde onları temizleyecek. Nehrul hayat denen şeydi. Ve onlar tertemiz olarak oradan çıkacaklar. İnci gibi tertemiz olarak çıkacaklar. Ya'rifuhum ehlül cenneti. Cennet ehli onları tanıyacak. Nasıl? Cennet ehli bunları, inci gibi olan bu insanları, pırıl pırıl hale gelen insanları, bunlar öyle insanlardır ki, hiç hayırları olmadığı halde, imandan başka hiç güzel amelleri olmadığı halde, cehennem ateşinden, kömüründen, Allah kömür gibi olduktan sonra, Allah Celle Celaluhu çıkardığı, değer verdiği, kendi rahmetini, merhametini devreye sokarak tertemiz kıldığı insanlardır diyecekler. Cennette böyle tanınacaklar. Şimdi bir başka hadis-i şerifi de okuyacağım. Ondan sonra dersimi toparlayacağım kıymetli müminler. Bu hadis-i şeriften de heyecanlanacağınızı düşünüyorum. Yani çok hoş bir manzara. Hadis-i şerif uzundur. Ben yine bir kısmını atlayarak geçiyorum. <gülüyor> Allah Celle Velalasıdır kıyamet günde şöyle bir nida ettirecek. Kim hangi şey ibadet ediyorsa ibadet ettiği, taptığı şeyle beraber gelsin. Güneşe tapanlar güneş. Efendim ay'a tapanlar ay. Efendim başka şeylere tapanlar, putlara tapanlar putlarla beraber gelecek. Bu ümmet gelecek. Ve hadi'l ümmetu bu ümmet kalacak فيها منافقوها. Yani bu ümmette, benim ümmetimde, benim ümmetimde bana inananlar da başka şeylere tapanlar olmayınca Bunlar kalacak. Münafıklar da müminlerin arasında kalacak buyuruyor. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bu benim ümmetimi huzuruna çağıracak tabiri caizse. Ben sizin Rabbinizim diyecek. Feekuluna ne'udu billahi minke hâze mekânuna hatta yetiyena rabbuna fe idâ cea'a rabbuna arafnâhu. O gün diyor ve la tekellimu yevmeydin illa rrusulü ve da'abal rrusulü yevmeydin Allahümme sellim Kimse sesi, Kimsenin sesi çıkmayacak ancak peygamber efendimiz ve diye peygamberler Allah'ım kurtar kurtar diye Sırat Köprüsü'nden geçenleri Efendim dua edecekler. Bu hadis-i şerifin devamında biraz önce okuduğum cümleleri açıklayan şöyle bir şey var. Allah Celle ve Ala Hazretleri kulunu alacak karşısına, bu münafık olanı da alacak karşısına buyuracak ki Allah Celle ve Ala Hazretleri Kulum, ben sana şu şu şu nimetleri verdim mi? Çocuktun büyüttüm, bekardın evlendirdim. Hiçbir şey yoktu, şunları şunları verdim, serbest bıraktım seni, dolaşıyordun yeryüzünde. Sen ne yaptın? İşte ya Rabbi, ben hiçbir şey yapmadım. Ha, doğru cehennem. Bir tanesi diyecek ki, ya Rabbi, işte, ben namaz kıldım, oruç tuttum falan. Doğru mu söylüyorsun? Dur bakalım, şimdi sen şurada bekle, şahitlerini getirelim. Doğru mu söyledin? Yalan mı söyledin? Şahitleri bir konuşsun. Ağzını mühürleyecek, elleri, ayakları, uylukları konuşacak. diyecekler ki ya Rabbi bu adam namaz niyaz falan böyle bir şey yoktu. Bu zaten munafıktı. Efendim, gittiği kıldığı yerde inandığından dolayı da kılmamıştır. Fırsatını bulduğu zaman, kaçı, e, kaytardığı zaman da zaten kılmıyordu diyecek. Onun ağzındaki mühür ondan sonra kaldırılacak. Yani kendi aleyhine kendi vücudu şahitlik yapacak. Şimdi bu hadisenin devamında şu şu vardır. <gülüyor> sırat köprüsünden geçin geçecek kurtulmuş olacak hatta ila fera el qaza'i beyne el ibad. Allah celle celalü kullar arasındaki kararı bitirdi. Cennet elini cennete sevk etti, cehennem ehlini de cehenneme sevk etti. Şefaatçiler şefaatini kullandılar ve erade en yuhrije bir rahmetihi men arade min ehlinnar. Allah celle ve ala azze bütün herkesin şefaat vereceği şefaatine izin vereceği kişilerin şefaatini kullandırdıktan sonra kendi rahmetiyle cehenneminden çıkaracağı insanları çıkarmaya karar verecek. Baş düğmeye basacak tabir caizse iş başlayacak. Emrel meleketi Cenab-ı Hak melekleri şöyle emredecek. Kalbinde şirk küfür olmayan yani kalbinde iman olan insanları mimmen erade Allahu Teala en yerhamehu mimmen yekulu la ilahe illallah. La ilahe illallah diyen nice insan var varsa küfürden uzak. La ilahe illallah diyen neler varsa Onları çık çıkaramakım cehennem. Feya'rifunahum fi'n-nar <b> <-sucudi> Dikkat edin buraya. Melekler cehenneme girecekler şimdi kim la ilahe illallah ehlidir kim değildir. Bunları diyor secde eserinden tanıyacaklar. Ne tanıyacaklarmış? Secde eserinden tanıyacaklarmış Secde çok önemli dem. Cehennem ateşi insanın her tarafını yer ama secde uzuvlarını yakmaz. Şehejde uzular mutlaka dur. Allah Celle ve Ala Hazretleri secde eserin olduğu yeri yakmayı cehennem ateşine haram kılmıştı. Şimdi bunlar cehennemin ateşinden çıkarılmış olacaklar. La ilahe illallah diyen insanlar yanmışlar, kömür gibi olmuşlar. Bunların üzerine ab hayat dediğimiz hayat suyundan dökülecek. Bunlar pırıl pırıl olacaklar. Allah Celle ve Ala Hazretleri kullar arasındaki bu manzarayı bitirdikten sonra Bunlar da yani cehennemden çıkardıktan sonra adamın bir tanesi var cehennemde yüzü cehennem ateşine doğru bakıyor ve huve ahiru ehlil cenneti dukulen el cenne cennete en son gelecek olan adam adam bu adamdır şimdi. en son sıra buna geldi cehenneme doğru yüzü bakıyor Ve yekulu ey rabbi isrıf ve aninna bu adam diyecek ki Allah'ım ne olursun yüzümü cehenneme doğru bakıyorum felaket sıkıntı ızdırab içerisindeyim stres içerisindeyim benim senden dileğim, karşımda gözümü açıyorum, karşımda cehennemi görüyorum. Hiç olmasa yüzümü tersine çevir, cennete doğru çevir. Yani cenneti göreyim, cehennemi görmüyorum. فَاِنَّهُ قَدْ قَشَبَن۪ي ر۪يحُهَا وَاَحْرَقَن۪ي ذَكَاءُهَا Allah'ım, cehennemin pis kokusu beni perişan etti. Cehennemin alevleri beni yaktı, perişan etti. Ne olursun, yüzümü çevir öbür tarafa. Allah'a yalvaracak, yalvaracak. Cenab-ı Hak ciddi buyuracak ki, peki sen şöyle bana bakayım. Eğer senin dediğini yaparsam, benden başka bir şey isteyecek misin? Yüzünü çevirdim cehennemden, cennet tarafını çevirdim. O pis kokulardan, o alevlerden seni kurtardım. Benden başka başka bir şey isteyecek misin? İstemeyecek misin? Allahım, senden başka bir şey istemeyeceğim diyecek. Cenab-ı Hakk'a taahhütler yapacak, sözler verecek, gemin billah falan. Başka bir şey istemeyeceğim senin. Allah cello ala azəzdiri bu insanın. Cehennem tarafından yüzünü çevirecek. Ne tarafa doğru? Cennete doğru çevirecek. Bu, bu insan cenneti görecek. Bir süre cennete bakacak, sükut içerisinde seyredecek, seyredecek. Sonra diyecek ki Allah'ım, şu cennetin kapısına kadar beni yaklaştır, ne olursun. Allah Celle Celaluhu buyuracak ki, sen bana kesin sözler vermedin mi? Ben senden başka bir şey istemeyeceğim demedin mi sen? Bu konuda da kesin garanti bana vermedin mi? vay adam oğlu sen ne kadar sözünde durmayan birisin diyecek. Bu bir muhatafa olacak. Yani gene bak kızdığından değil bu. Buna bu sözü bakın devamında neler var. Diyecek ki Allah'ım. Gel ya, Allah'ım. Yalvaracak, yalvaracak. Ne olursun Allah? Başka bir şey istemeyeceğim senin. Cennetin kapısına kadar geleyim. Çok uzaktan seyrediyorum burasını. Öyle böyle gibi peki sana şimdi ikinci bir imkan vereyim. Ben seni cennetin kapısına kadar getireceğim. Cennete bu kadar yaklaşırsan benden başka isteyecek misin? La ki, izzetike, izzetine yemin olsun ki Allah'ım. Hayır, başka bir şey istemeyeceğim misin Cenab-ı kesin sözler verecek, taahhütler verecek. Allah Celle ve Ala Hazretleri cennetin kapısına kadar bunu yaklaştıracak. Şimdi cennetin kapısına yaklaşınca in feqahat lehul cennet Yani cennet böyle açılıyor. Kapıları açılıyor, perdeler açılıyor. Cennetin güzelliğini yakından görmeye başlıyor. Cennetteki insanların ne kadar güzellik içerisinde olduğunu, ne kadar böyle dört köşe sevindiklerini görüyor. Bir süre seyrediyor. Bir süre seyrettikten sonra Allah'ım bir teklifim daha var. Nedir o? Allah'ım beni şu cennetin kapısından içeri sokar mısın? Dışarıdan seyrediyorum. Kapı, kapıdan içeri beni sokar mısın Allah'ım? Mevla bu ki ya sen bana söz vermedin mi başka bir teklifte bulunmayacağım diye. Deyle ki ey ibn ma Ya sen ne kadar sözünde durmayan birisin. Diyecek ki Allah, "La ekuunu eşka halkiçe." Ya Rabbi ben senin mahlukunun eşkası, en şekizi, eşkası olmayacağım Allah'ım. Söz veriyorum sana. Yalvaracak, yakaracak, yalvaracak. Allah Celle Celalü Ala hadis-i şerifteki şeklini söylüyorum. Allah Celle Celalü Ala Hazretleri gülecek. Bunun gülmesi nasıl bir şeydir onu? Orada görürüz inşallah değil mi? Benim senin gülmemiz gibi değildir. <gülüyor> Allah Celle ve Ala Hazretleri tebessüm edince gülünce buyuracak ki Haydi gir cennete bakalım. Cennete girince buyuracak ki Allah Celle ve Ala Hazretleri ona Temenni. İste bakayım şimdi benden ne istiyorsun şöyle bakayım hadi. Tamam cennetten içeri girdi. Şimdi iste benden bakayım Daha bir şey istemeyeceksin diye garanti istemiyorum sende. Şimdi iste benden. Feyeselü Feyeselü Rabbehu ve yetemenne Hatta Allah ele yüzekkerü Allah'ım şunu isterim, şunu isterim, şunu isterim demeye başlayacak. Bir yerde gelecek, başka söyleyecek hiçbir bir şey bilmiyor. Allah onu hatırlatacak, bak cennete şu da var ha, şu da var ha, şu nimetler de var, şunlar da var, ha, onu da istiyorum, şu da var, onu da istiyorum, e, şu da var, onu da istiyorum diyecek. Hatta iden kataat bi'il emanî, yani artık isteyecek hiçbir şeyim kalmadığı noktasına gelecek. Allah Celle Celaluhu buyuracak ki, bütün bu sana saydıklı, senin saydıkların tamamını sana vereceğim. Bir misli bir o kadarını daha vereceğim. Ebu Saidül Fıdri radıyallahu anh bu hadis-i şerifi dinlerken oturuyordu. Ebu Hureyla radıyallahu anh Efendimiz anlatıyordu. oturuyordu kalktı hemen yerinden dedi ki Eşhedü enni kad hafiltu min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Ben şehadet ederim ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatırken buyurdu ki Allah celle celalü diyecek ki bu istediklerin tamamını sana vereceğim, on katı daha fazlasını vereceğim sana diyecek. İki katı değildi bu, on katıydı diyecek demiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz dedi ki benim hatırımda böyle kaldı. Bu hadis-i şerifi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Şimdi kıymetli müminler, şefaat var mıdır, yok mudur? Hadis kaynaklarında daha uzun hadisler de vardır. Bunları beraber dinledik. Bir başka ee, şefaat edeceklerle ilgili yine sahih kaynaklarda var olan bir başka hadis-i şerif de vesselam efendimiz buyuruyor ki: "Men qara'a'l-Kur'ane ve sadharahu fa ve Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'i okusa, ezberlese, helalini helal, haramını haram kabul etmiş olsa, yani sadece ezberle kalmadı, yaşıyorum. Allah Celle ve bu sayede onu cennete yerleştirir. Cennete yerleştirdikten sonra وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ bin اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ مَجَبَتْ لَهُنَّا Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip onunla amel eden insan cennete girecek. Onun aile bireylerinden imanı var ama günaha çok. Günahının çokluğu sebebiyle cehenneme girmesi kesinleşmiş. Mutlaka cehenneme girecek. Cehenneme girmesi vacip olmuş, kesinleşmiş. On kişiye şefaat hakkı verecek Allah Celle ve Celle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve onu yaşamaya çalışan helalini helal haramını haram kabul eden insana ne diyecek ne buyuracak Allah Celle Celaluhu senin ehlibeytinden beytinden aile bireylerinden cehenneme girmesi kesinleşmiş sen el uzatmasan cehenneme girecek on kişiyi bul Allah'ım anan mıdır baban mıdır neyindir Allah'ım anamı cehenneme girmesi vacip oldu Allah'ım bunu kurtar de kurtaracağım baban mıdır kardeşin midir, kız kardeşin midir teyzen midir, amcan mıdır efendim sen ki Allah'ım şunları kurtaracağım tam 10 kişiye şefaat hakkı veriyorum sana ve cebetle evet, bunlar yani şefaat edecek insanlar arasında bakıyoruz ki peygamberlerin dışındaki insanlar zaten şehitlerin 70 kişiye şefaat edeceğini gördük ehli Kur'an siz de çocuğunuzu, torununuzu yeğeninizi ehli Kur'an yapmış olsanız Kur'an-ı ezberlemesini, onu yaşamasını sağlasanız, böyle bir imkan sahibi olsanız, sizin de bir umudunuz olur. Aile içerisinde bir umut ışığı olur. Onun için bunu da tavsiye ederim. Yani ben artık Kur'an-ı Kerim ezberleyemem ama sen ezberleyemesin, Çocuğun ezberler, torunun ezberler, yeğenin ezberler. Bakarsın ki şimdi bir çocuk gelir Kur'an kursuna, ben okuyacağım, hafız olacağım der. Babası, annesi veriyor onu Kur'an kurşuna. Babası bir ba hafız babası olmak arzusundadır. Annesi de bir hafız annesi olmak arzusundadır. Amcası, dayısı, çocuğu perişan ettiniz, yıktınız hayatını, istikbalini körelttiniz falan. Şeytan emekli olmuş. Bacak bacak üzerine atmış, sigara tüttürüyor. Yani şeytanın yapamayacağını, bakıyorsun ki amcası yapıyor, dayısı yapıyor, halası yapıyor, teyzesi yapıyor, bazen dedesi yapıyor. Azizim bundan sana ne zarar var? Kardan başka bir zararı yok bunun. Hem kendisine faydası var, hem ülkemize faydası var, insanoğluna, bütün insanlara faydası var. Hem de birinci derecede aile yakınlarına ahirette faydası olacaktır. Dersimizi burada noktalıyorum kıymetli müminler. Bir iki soru var, hatim duaları var. Diyor ki, finans kurumlarından kredi alınıp ev alınabilir mi? Faize dayanan, faiz hızasına dayanan... Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Onlar evi alıp sana veriyorlarsa o farklı bir şeydir. Uygulama olarak farklı bir şeydir. Faiz esasına dayanan hiç fark etmez. Kim verirse versin. Ahmet de verse, Mehmet de verse. Eğer faizli bir şeyse hiçbir dostumuza tavsiye etmeyiz. Bazıları biraz daha esnek fetva verebilirler. Faiz konusunda pek cesaretim yoktur. Çünkü faizin en hafifi aleyhissalatü vesselam efendimizin nesilde rivayet edilen hadis-i şerife göre anasıyla zina etmiş gibi Bahramı ile zina etmiş gibi çirkin olarak ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Allah'a ve Resulüne harp ilan edin ifadesiyle çirkinliğini gösteriyor. Faize devam eden insanların. Tenezzül etmeye gerek var mıdır? İnsan ölüm tehlikesi gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadıktan sonra tenezzül etmemek lazımdır. İnsanoğlu acayiptir kıymetli müminler. İşte biz zaruret kelimesini duyduğu zaman kendisine göre her şeyi zaruret zannediyor. Mesela diyelim ki benim bir arabam var. Arabam var. Hatta ticari taksidir mesela. Hocam diyor ben diyor arabamı değiştirmem lazım, yenilemem lazım ve yenile. E, kredi almam lazım diyor. Niye kredi alacaksın? Param yetmiyor diyor. Elimdeki para yetmiyor. E, değiştirme. Mecburum değiştirmeye. Yani değiştirmesen asarlar mı seni? Bunda diyor zaruret vardır diyor. Yani şimdi Zaruret gelmesin böyle sakız gibi ağızlarını çeviriyorlar. Kardeşim zaruret dediği nedir? Domuz eti ne zaman yenir? Domuz eti ne zaman yenir? Hayati tehlikeyle karşı karşıya kalsın. Yemesen öleceksin. Başka yiyecek hiçbir şey yoktu. E sen şimdi karnın acıktı. Biraz beklersen lokantada da yemek yiyebilirsin. Evde de yemek yiyebilirsin. Oraya girinceye kadar fazla zaman geçer. Hazır burada domuz var. Zaruret var bunda değil. Domuz eti yiyebilir misin? Yiyemesin kardeşim beklesene. Benim diyor ticari taksim vardı. Peki ticari taksinin plakası ne kadar? İşte 300 milyar. Bak kardeşim el insanı be. 300 milyar servet sahibisin. Sen diyorsun ki ben faize ihtiyacım var. Sorumret var bunda. Yoksa öleceğim Geç kardeşim. Yani insan kendi kendine paravanı aramaması lazım. Doğru neyse gerçek neyse onu yapmaz. Yaptığın şeyde bir defa gönlün rahat edecek. Gönlün rahat edecek. Gönlün, ra gönlün rahat etmediği bir şeyi acaba bu benim başıma bela açar mı açmaz mı diye şüphe ediyorsan yapma. Çünkü ahiret yolculuğunda karşımıza çıkacak olan sıkıntıların telafisi zordur. Hemen bir şefaatçinin şefaatine ihtiyacımız olur. Ama şunu da söyleyeyim tabii, şefaatçinin şefaati yetişinceye kadar çekeceklerimiz ne olacak? O sıkıntılar ne olacak? Hiç sıkıntısız bu işleri atlatmak mümkün müdür? Mümkündür tabii. Dostça yaşayıp, dostça ölmeyi, dostlarıyla dirilmeyi, dostlarına yaptığı muamele tabi olmayı Rabbim cümlemize nasih veresin. Bir başka kardeşimiz, kadının kocası ölünce dört ay on gün bekliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de erbaat Eşhurin ve Aşra. Yani dört ay on gün sınırını Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz beyan ediyor. Dolayısıyla ilahi bir sınırdır. Boşanınca üç ay on gün. Üç ay on gün nereden çıktı? Selafeti Eşhurin ve Aşra'dan var mı öyle bir şey? Kadın boşandığı zaman bekleyeceği süre eğer hamile ise, kadın hamile ise, e, çocuk doğuruncaya kadar bekler. Bu hamilelik diyelim ki doğumu beş gün sonra da gerçekleşebilir. Beş gün sonra iddeti bitmiş olur. Eğer doğumu diyelim ki dört ay sonra ise, dört ay sonra iddeti bitmiş olur. Eğer hamile değilse, boşanan kadın, o zaman üç defa adet görecek ve temizlenecek. Bu adet. Bazen dört ayı bulur, bazen beş ayı bulur, bazen daha az, üç aydın ibaret olabilir. Üç ay on gün sınırı yoktur yani. Üç ay on gün diye bir sınır yok. Ancak kocası ölen kadın dört ay on gün bekleyeceği Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen bir sınır ifadeyle belirtilmiştir. Bir de bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bir kadının kocası öldüğü zaman dört ay on gün iddet bekleyecek demek evinden hiç çıkmayacak dışarı demektir. ...zaruri hallerin dışında evinden dışarı çıkmayacak... ...kocası ölen bir kadın... ...kocasının mezarına gidemez... ...bir gün bir oğluna, bir, bir süre bir oğluna... ...bir süre bir oğluna, ondan sonra... ...bir kızımın yanına gideyim diyemez... ...bu dört ay, on gün dışarı çıkamaz... ...hastadır doktora gitmiştir... ...hastadır doktora gitmiştir... ...veya belli zaruri ihtiyaçları vardır... ...dışarı çıkmıştır... ...mutlaka akşam evine dönecektir... ...evinden başka bir yerde de geceleyemez... ...hatta... <gülüyor> Bu konu anlatılırken mesela hacca giderken yolda kocası ölmüş olsa hemen geriye dönecek. Hacı ben gideyim hacı bitireyim de geleyim falan diyemez yani. Hemen geri dönmesi lazım eğer geri dönüşü mümkün olan bir yerde ise hemen geri dönmesi lazım. Evine kapanması lazım. İslam dininde yaz tutmak diye bir şey yoktur ancak kocası ölen kadın dört ay on gün tabiri caizse yaz tutar. Efendim güzel elbiselerini süslü elbiselerini giyemez. Bu dört ay on gün içerisinde o kadına açıktan açığa evlilik teklifi götürülemez. Ve bu kadın evinden dışarıda çıkamaz. Ancak nafakasını bakacak görecek kimse yoksa tarlada ahırda affedersin inekleri var. Onları yapacak kimsesi yoktur. Tarlasına bakacak kimsesi yoktur. Ki o tarladan alacağı nafakayla hayatını idame ettirecektir. Gündüzleri sadece o iş için çıkabilir. Yoksa bunun dışında çıkamaz. Ee, bu konuda fetva biraz katıdır. Ee, bilmediğimiz için belki duymadığımız için biraz ağır gelebilir bize ama 4 ay 10 gün evinde istirahat edecek bu da vardır